İmam Nevevi'nin riyad Salihin adlı kitabını şerh etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki derslerde kitabın ilk babu olan Bab-ı El-Niyya ve İhlas Niyet etme ve İhlaslı olmakla ilgili babu almış işlemiştik. Bu haftada da babu Tavbe Tavbe bahsini, Tavbe ile ilgili olan bölümü alıp öğrenmeye çalışacağız, işlemeye çalışacağız. İmam Rahimahullah bu babın başında öncelikle tevbenin hükmüyle alakalı sözler sarf etmiş, hükümler irade etmiş. Ondan sonra konuyla ilgili olarak birkaç Allahu Teala'nın kitabından birkaç ayete yer verdikten sonra ilgili hadislere işaret etmiş ki bizler daha önceki derslerimizde Riyaz-ı Salih'inle ilgili İmam Nebevi'nin menhecini o konudaki izlediği yolu sizlere açıklamış söylemiştik.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 şayet işlenilen günah yani kul ile Allah arasında işlenmiş ise yani kul Allah'a karşı bir isyan etmiş ise günah işlenmişse yani işlenilen günah da karşı tarafta bir kulun hakkı yoksa malı gibi, ırzı gibi, canı gibi bir hak yok da allah Teala'ya karşı isyan edilerek, namaz kılmayarak içki içerek böyle bir günah işlenmişse diyor ki İmam Nevevi tevbe etmenin üç tane şartı vardır Tevbe etmenin üç tane şartı vardır. Tabi arkadaşlar öncelikle tevbe nedir? Tevbe arkadaşlar Arapçada ta'be yetubu fiillerinden türemiş bir mastardır. Arapçada ta'be yetubu yani manası Raca a". Ne demek Raca hı hı. Dönmek demektir. Yani şer'i manası nedir? allah Teala'ya isyan etmekten, isyan ettikten sonra allah Teala'ya karşı geldikten sonra, güneşledikten sonra ne yapmak? Ondan rucu etmek, ondan dönmek demektir. Tövbenin en büyüğü nedir arkadaşlar? Neyden dönmektir? Tövbenin en büyüğü nasıl olur? Küfürden, şirkten. Kişi tövbe ettiği zaman etmesi lazım gereken en büyük tövbe budur. Önce şirkten, küfürden tövbe etmesi lazım. Daha sonra bir aşağıdaki mertebe küfürden şirkten sonra gelen mertebe büyük günahlardan tövbe etmek. Kişinin işlediği büyük günahlar varsa yani ne demek büyük günahlar? allah Teala'nın Teala'nın yahut Resulü'nün azap ile cehennem ile e, tehdit ettiği günahlar yahut dünyada bu, işlenildi, bu günahlar işlenildiği zaman üzerine had cezası uygulanacağı söylenen günahlar büyük günahlardır. Kişinin bunlardan da tövbe etmesi vaciptir, fazdır. Daha sonra hangi günahlar gelir arkadaşlar? Küçük günahlar gelir. Kişinin aynı zamanda küçük günahlarla sağa u da ne yapması lazım? Tevbe etmesi lazım. İmam-ı Nevi Rahimahullah burada ile alakalı üç tane şart zikretmiş. Ancak e, ilim ehli tövbenin şartlarını zikrederken beş tane şart öne sürüyorlar, zikrediyorlar, söylüyorlar. Tabi bu beş şart Kur'an'dan ve sünnetten çıkarılmış Kur'an'la sünnetten alınmış oradan öğrenilmiş şartlar. Yoksa bazı tarikatların, bazı tasavvufi ekollerin insanların dağıtıp ceplerinde taşımalarını sağladığı böyle 8 şart, 10 şart, 12 şart, 15 şart gibi tövbenin bu tarz şartları yok. İşte onlara göre tövbe etmek için şeyhin fotoğrafını cebine koyman lazım. Önce şeyhin rabıta yapman lazım. Onu hatırlaman lazım. Ondan sonra işte farklı farklı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği şekilde onların ortaya koyduğu zikirleri çekmen lazım ki tövbe etmiş olasın. Ama Kur'an'a geldiğimiz zaman, sünnete geldiğimiz zaman, selef-i salihinin akidesine baktığımız zaman bunların hiçbirinde bugün birçok tarikatın bastırıp dağıtmış olduğu tövbe şartlarını ne yapamıyoruz? görün bulamıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'in neresinde var? Şeyhinizin fotoğrafını cebinizde taşıyın da ona rabıde yapın ki bu şekilde tövbe edin. Tövbe etmeden önce bunu yapın. Sünnetin hangisinde var? Selef ulemasının hangisi bunu yapmış, uygulamış hiç bilmiyor. Hatta tarikat içinde bile bu şekilde rabıta yapmak istilahi olarak tarikatın kendi içinde bile biraddır. Yani onlar da böyle son dönemde ortaya çıkmış uydurma bir ibadet duruyor. İlmihalizi gittiği zaman zaman bakın Humam nevevîciktir Riyazu Salihinde. Hatırlarsanız Humam nevevî Şam alimlerinden, Şafii alimlerindendi. Diyor ki: "Birincisi en yukliye anil maasiya." Günahtan ne yapması? Ele tek çekmesi, günahtan uzaklaşması. Yani bir insan günah işliyorsa o işlediği günahı önce ne yapacak arkadaşlar? İşlemeyi bırakacak. Terk edecek. Yani içki içiyor adam. Ya işte pişmanız. Allah affetsin. Tevbemizi kabul eder allah Teala. Ama hala ne yapıyor? Bardağı, abire, kadehi dikiyor. Öncelikle yapması gereken İmam-ı Nevev'e ne zikrediyor? İkla'a. Yani günahtan ne yapmak? Ayrılmak, uzaklaşmak, onu terk etmek. Adam yolda giderken kadınlara bakıyor. Allah affetsin diyor. Tövbe ediyorum diyor. Pişmanım diyor. Ama bakıyorsun ki hala bakmaya devam ediyor. Böyle tövbe olmaz. İkincisi en yendeme ala fi'liha işlediği günahı bırakacak, terk edecek ve işlemiş olduğu günahı pişmanlık hissedecek kalp olarak. Kalbinden ne yapacak? Pişman olduğunu kendisi hissedecek. O pişmanlık onu ezecek. Boynunu bükecek. Rahatsız edecek. Üçüncüsü <gülüyor> İşlediği günaha bir daha dönmemeye azm edecek. Niyet edecek. Yani üç tane şart sikrediyor. Öncelikle hemen ondan uzaklaşacaksın o günahtan. Sonra pişman olacaksın. Sonra içinde de şu niyet olacak. Hani günah işlemişsin. Hemen tövbe etmişsin. Kendini terk etmişsin. Günahı bırakmışsın. Kendini uzaklaştırmışsın. Ve kalbinde öyle bir azim var ki, kasıt var ki sen daha diyorsun ki Allah'ın izniyle ben bu günaha daha dönmem. Bu mertebedesin. Böyle bir his iş içindesin. İşte tevbenin şartları bunlardır diyor İmam-ı Nevi Tabi biz daha önceki derslerimizi de anlatırken diyorduk ki bazı alimler de tevbenin kaç tane şartının olduğunu söylüyorlar. Beş tane şartının olduğunu söylüyorlar. Yani bu üç tane şarta iki şartta ekleniyor. Birincisi, ihlas. Yani tövbe yapan kimse Allah için tövbe edecek. Samimiyeti, ihlası yalnızca Allah için olacak. Alıp kolundan tuturmuşlar, şeyhe götürmüşler, şeyhin önüne oturtmuşlar, önüne ipi atmışlar, o da halattan tutmuş, tövbe diyor, Böyle tövbe olmaz. Hatta bilekes. bu adamı neye sürükler? Şirke bile, sürükler şirke bile götürür. Kişi kalbiyle pişman olacak. Bu tövbeyi Allah için yapacak, ihlaslı olacak. Ne oldu? Şart kaçıncı şart oldu arkadaşlar? Hı. Dördüncü şart oldu. Beşinci şart ne? Tevbenin vaktinde yapılması. Tevbenin vaktinde yapılması. Nedir tevbenin vakti arkadaşlar? Tevbenin kişiye göre vakti vardır. Bir de bütün insanlara göre vakti vardır. Hadislerde gelecek hadislerde gelecek Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ee, ki İn Allah yakbalu teubete'l abd ma lem yugarghir. <gülüyor> İn Allah yakbalu teubete'l abd ma lem yugarghir. Kulun canı gırtlağına gelmeden öncesine kadar yani kişinin ruhu çıkarken nasıl bir ses çıkar? Boğazdan böyle bir hırıltı çıkar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi o boğazdan o hırıltı çıkma zamanı vakti gelinceye dek tövbe kapısı açıktır. Allah Teala kulun tövbesini kabul eder. Yani bu tövbenin beşinci şartı. Kişiye göre vakit ve bütün insanlara göre vakit. Kişi Her kişinin kendine olan tövbe etmesi için sınırlı vakti ne? Boğazının hırlayacağı vakte kadar. Ne evet, demek boğazının hırlaması? Yani ruh çıkarken boğazın ne olması böyle hır, hır hır hır ses çıkarması. O ana kadar tövbe kapısı arkadaşlar açık. Her insanın tövbe etme tövbe etme fırsatı var. Bunu değerlendirmesi lazım. Diğer insanlık için olan vakit zaman nedir? Ne diyor aleyhissalatu vesselam? Elhicretu la tenkati'u hatta la hatta tenkati'at tevbe. Elhicretu la tenkati'u hatta tenkati'at tevbe. Tövbe kapısı. Yani tövbe bitince tek hicret ne olmayacak? Bitmeyecek. Yani tövbe için izin verildikçe, insanların tövbe etmeye vakit buldukça, insanların tövbe etmeye fırsatı oldukça hicret de Kıyamete kadar vardır, süreklidir, devam eder. Peki tövbe ne zamana kadar? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam "Vela tanqatu'u tavbatu hatta tatlu'a'ş-şemsu min magribiha." Vela tanqatu'u tavbatu hatta tatlu'a'ş-şemsu min magribiha. Peki tövbe ne zamana kadar? Güneş batıdan doğanca kadar. Bu da bütün insanlık için, aleykümselam. Bu da bütün insanlık için olan sınır yani güneş batıdan doğuncaya dek insanlığın tövbe etme fırsatı var, hakkı var. Tövbe edebilirler. O halde ne diyoruz arkadaşlar? Tövbenin, tövbe etmenin beş tane ne vardır? Şartı vardır. Kim sayar bunları bize arkadaşlar arasından? Bakmadan kağıda. Birincisi evet. ihlas. Evet ikincisi hemen bırakacak günahı bırakacak. Üçüncüsü Söyledik. Üçüncüsü pişman olacak. pişman olacak. Dördüncüsü Yaptığına geri dönmemek için bir daha ne yapacak? Gayret gösterecek. Kalbinde böyle bir azim olacak. Beş? Zamanında, zamanında yapacak. Vaktinde yapacak. Tövbenin zamanı hem kişiye göre bir zamanı var her kişiye bir de bütün insanlık için bir zamanı var. İşte tövbe nasıl ohta bu arkadaşlar? Kur'an'da ve sünnette gelen tövbenin şartları bunlar. Bunlar. Bunların dışında yok 8 şart yapacaksın, 5 şart yapacaksın, 3 şart yapacaksın, şeyhinin resmini taşıyacaksın, oraya buraya gideceksin, halat atacaklar, halat tutulacaksın, cübbeye sarılacaksın. Tövbenin böyle bir şartı ne Kur'an-ı Kerim'de, ne sünneti nebevide, ne de selevi salihinin sözlerinde var. Bu şekilde tövbe ettirenler, <gülüyor> insanları bu şekilde tövbe etmeye davet edenler, çağıranlar ne yapmalı bizlere delil getirmedi? dizleri hikayelerle, kıssalarla efsanelerle onlar. Dinimiz bu kadar ne olmamalı? Ucuz olmamalı. Dinimiz bu kadar ucuz olmamalı. Tövbe Allah için yapılması gereken, ihlaslı olması gereken bir ibadet. Düşünebiliyor musunuz? İnsan tövbe ettiğini zannederken işlemiş olduğu günahlardan, yapmış olduğu zinadan, içmiş olduğu içkiden, çalmış olduğu maldan tövbe edeceğim derken bir de bakıyorsunuz ki adamı günahların en büyüğüne sürüklemişler. O da şirk. Yani içki, zina, hırsızlık ve evet buna benzer birçok günah, birçok günah Allah Teala'nın meşiyeti altındadır. Meşiyetine bağlıdır. Dilerse affeder, dilerse affetmez. Kul tövbe etmediği takdirde. Ama şirk. Ama şey şir, Allah Teala'nın günahlar arasında affetmeyeceği tek günah. İnna <gülüyor> Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma done zalika liman yasha. Allah Teala Kendisine şirk koşulmayı affetmez. Bunun dışındakileri de dilediğini affeder, dilediğini bağışlar. Yani adamı alıyorlar, otobüse bindiriyorlar, seni Mekke'ye götürüyormuş gibi sevaba sokacağız, gel diyorlar, bindiriyorlar, götürüyorlar, oraya taşıyorlar, buraya taşıyorlar, şeyhe götürüyorlar, şuna götürüyorlar. Sonuç, sonuç, adam belki içtiği içkiden, oynadığı kumardan, yapmış olduğu zinadan, kurtulduğunu zannediyor ama bir de bakıyorsun ki şirkin bataklığına yuvarlanmış Şirk çukurunun içine girmiş, orada debelenip, çırpınıp, boğuşup ne yapmaya çalışıyor? Bir şeyler yaptığını zannetmeye çalışıyor. Halbuki şirkin içine batmış, allah Teala'nın kendisine hidayet etmediği takdirde, bu akide üzere öldüğü takdirde, hüsrana uğrayacağı bir durumda. İmam Neve Yediyyuki Rahimahullahu, اِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ تَتَعَلَّقُ بِآدَمِيِّنْ فَشُرُوتُهَا اَرْبَعًا Şayet işlenilen günahta bu saydığımız beş şart yahut da İmam-ı Neyvi'nin saydığı üç şart kulun Allah'a karşı işlemiş olduğu ney? Günahlarda. Ama bazı günahlarda var ki kul hakkı yeniyor. Gıybet yapılıyor. Veya birisinin parası çalınıyor. Hakkı yeniyor. Burada bir şart daha ekleniyor. Nedir o? O hakkın ne yapılması? Sahibine geri iade edilmesi. Hatta gıybette de deniyor ki gıybet ettiysen birisi hakkında onun hakkında, onun için Allah'tan istiğfar talep et. İstiğfar ile. Onun gıybetini yaptığın meclislerde, toplantılarda, sohbetlerde onun güzelliklerini, iyiliklerini an. Ki böylece yapmış olduğun gıybetin kefareti olsun. Hatta Şeyh Sali'l-Ufeymin Rahimahullah diyor ki şayet diyor adam sana ki seni affetmiyorum. Adamın hakkını yedin, gıybetini yaptın, bir şeyini yaptın. Bana ancak elli lira verirsen senin, sana hakkımı helal ederim diyor. Diyor ki şakal zemin ver. Parayına yap kendisine. Ver. Yani parayı ver. Sana hakkını helal etsin. Dünyada hesabını ne yapmış ol? Görmüş ol. أرب تصنؤخيهم، برده أرب إخوتنا يستفاد يسق الله شكر رحمه الله وإن كان بقول أي أذية بالقول مثل ان تكون قد سببته بين الناس وربطته وعيرته فلا بد ان تذهب اليه وتستحل منه مما تتفقان عليه حتى لو قال لا اسمح لك إلا بكذا وكذا من الدراهم فاعته والله حتى حتى تبر الذمه فَلَا تَبْقَى لِلْاٰخِرَةِ <gülüyor> Hesabı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani alemin yaklaşma biçimi. Bugün maalesef bizim Türkiye'de belki de bizim aramızda bile, en ufak şeyde bile insanların şöyle dediğini duyabiliyorsun. Sana hakkım helal etmiyorum o zaman. Bu işler o kadar kolay değil arkadaşlar. Hak, hukuk meseleleri o kadar kolay değil. O yüzden insanlar bu dünyada ne yapmalı? Birbirleriyle hesabını görmeli, birbirlerini affetmeli. Ki öbür dünyaya, öbür tarafa hiçbir ıkıntı sorun bırakmamış olsunlar. Tamla İmam Nevi rahimahullah diyor ki: "Bu enneb bir amin hakkı sahibha" dediğimiz yani hakkını yemiş olduğu kişinin hakkını kendisine iade etmesi lazım. Ondan beri olması lazım. Onu ibra etmesi lazım ve imkanat veya نحو هو رده اليه بما ليس هو vermeli ve imkanat hadd qazf ve نحو هو mekene veya başka hat, hukuk ceza gerekiyorsa kendisine bunu ne yapması lazım uygulatması lazım Gittin ona tokat attın vurdun bir şey yaptın sonra pişman oldun gel bana vur özünü al da diyebilirsin böyle diyor halinden yani yeter ki seni ne yapsın o affetsin ki yapmış olduğun tövbeden sen ne olasın pişman olasın yani bu işler o kadar kolay değil ve eğer kanit gıybeten istihalle şayet gıybeti yaptsa ne yapması lazım o konuda gıybetini yaptığı kişiden helallik dilemesi lazım velecaba en yutuba min jamiu'z-zunub Ve bütün günahlardan tövbe etmesi lazım kulum. fa tabe min ba'daha sahhat tevbetuhu ind ahli'l-hak min zalika'z-zünb muftehki bi meseleye giriyor diyor ki şayet insanın işlediği bir sürü günah var zina ediyor hırsızlık yapıyor faiz yiyor içki içiyor o gün Faiz yemeye devam ederken içki içmekten pişman olmuş artık. Kalbi böyle rahatsız ediyor onu. Allah Teala diyor ki: "Rabbim ben artık tamam bu elimdeki, doğumumdaki içkileri döküyorum. Çöpe atıyorum. Şişeleri kırıyorum. Bundan sonra pişmanım yapmayacağıma da azm ediyorum. diyerek tövbe ediyor. Ama diğer taraftan bakıyorsunuz ki hala tefecilik yapmaya devam ediyor. Bana. Bunun içki adına yapmış olduğu günahı, günah içki adına, içki içerek yapmış olduğu günah tam tövbesi yapmış olduğu tövbeye, yemiş olduğu faiz etki eder mi? İmam Nebbi ne diyor rahimahullah? Bazı alimlere göre, bir iki birçok alime göre etki etmez. Yani senin bütün günahlardan aynı anda tövbe etme şartın yok. Bu şu demek değil yani. Bütün günahlarını o anda bırakma edebilirsin demek değil. Bu şart değil. Senin on tane günahın vardır o anda birisinden tövbe etmek istemişsindir, pişman olmak istemişsindir. Diğerlerini o anda bırakmamışsan, devam etmiş olsan bile bugün ahından tövbe edersen, onun tövbesi Allah'ın izniyle ne yapılır? Şartları olduğu sürece, yerine geldiği sürece kabul olur. Anladık mı arkadaşlar bu meseleyi? وَقَدْ تَظَاهَرَتْ دَلَائِلُ الْكِتَابِ وَسُنَّ وَاِجْمَعِ الْأُمَّ عَلَى وَجُوبِ الْتَوْبَةِ Diyor ki İmam Nevi Rahimahullah, Kur'an'dan gelen, Kur'an'dan gelen deliller, Sünnette gelen deliller ve bu ümmetin icmasıyla tevbe etmek nedir arkadaşlar? Vaciptir, farzdır. Kul tevbe edecek. قال الله تعالى وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ne diyor Allah-u müminler! Topluca hep beraber allah Teala'ya Tevbe edin. Yani rucu edin. Yapmış olduğunuz gün bırakın. La allekum tufluhun umulur ki felaha erersiniz kurtuluşa erersiniz Diğer bir ayet var ki istağfiru Rabbi kum fumma tubu ileh istağfiru Rabbi kum Rabbinizden istifar isteyin yani günahlarınızın başlamasını başlamasını talep edin ve tubu ileh ona dönün günahlarınızı bırakarak ona dönün <gülüyor> tamam Olamak istiğfarla tövbe arasındaki fark ne? Tövbe niyetle yani yapılır istiğfar. istiğfar diyorsun ki dilinle Allah'ım beni bağışla, estağfirullah. Benim günahlarımı ört. Günahlarımı ört talep. Tövbe ise fiil olarak yaptığın şeyden ele tek çekiyorsun. Kalp olarak pişman oluyorsun. Azmet diyorsun. Tamam? Yıkı yine Allah'a. Ya eyhallazina amenu tubu ila'llahi töbeten nasuha. Ey Allah'a iman edenler Ey iman edenler Allah'a ne yapın? Nasuh Samimi Şartları yerine gelmiş olan Tövbeyle tövbe edin Yalan olan değil Yani televizyonun karşısına geçmişsin Seyrediyorsun Dizi seyrediyorsun Film seyrediyorsun Kadınları görüyorsun Şunları bunları görüyorsun İçinden diyorsun ki Estağfurullah, estağfurullah. Bu tövbe nasuh olmaz Bu aslında Şeyh Sallallahu Hüseyin dediği bir alaydır Dalgın geçmektir yani. yani. Aynı şeyi bugün bizlerden birisine yapsak, hem ona şeyi yaptığını söylüyorsun, bir şey vaat ediyorsun, hem de onun aksini yapıyorsun. Kızarız, öfkeleniriz. Bunun tam aksine seviniriz. İşte allah Teala'nın da biraz sonra hadislerde gelecek kulunun tövbesinden öyle sevindiği anlatılıyor ki, öyle vasfet ediyor ki şaşıracaksınız. Gelelim hemen ilk hadisimize. An Ebi Hurayrata radıyallahu anhu kal... ''Semi'tu Resulallah'ı sallallahu <TA> aleyhi ve selleme yekûl ''Vallahi inniyle estagfirullaha ve etûbu ileyhi fil yevmi ektere min 70 merra.'' Ebu Hureyre'den rivayet olunduğuna göre Allah Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ''Allah'a yemin olsun ki'' Peygamberimiz diyor ''İnniyle estagfirullaha ve etûbu ileyhi'' Ben allah Teala'ya <conference> her gün istiğfar ediyorum ve tövbe ediyorum. ''Ektere min 70 merra.'' Her gün 70'ten fazla, 70 kereden fazla 70 defadan fazla Allah Teala Teala. Diğer bir rivayette Enel Agar ibn Yesar el Muzeni <Sessizlik> قال قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem vesselam bakın insanlara Allah'a tevekkül etmeye teşvik ediyor. Ne kadar güzel, değil mi? Yani insanların ona böyle has olarak gelip onlara böyle özel şeyler söyleyip herkese ayrı bir şeyler verip Uyguladığı bir tevbe şeyi yok. Alenen diyor ki, ya ayınlars, tuhbu ilallah. Ey insanlar Allah'a edin. Allahı gösteriyor. Vastaqfiru ve ondan mağfiret dileyin, günahlarınızı örtmeyi dileyin, örtmesini isteyin. Onun için alimler diyor ki, bir günah işledin, tabiri caizse bir halt işledin ve bu haltı işlediğin haltı da günahı da sadece sen biliyorsun. Yani allah Teala bunu sana ne yapmış arkadaşlar? Örtmüş, gizlemiş. Diyor ki Alme sen bunu açma. İlan etme. Kimleri var? Adam işlediği günahı orada burada söylüyor. Yani allah seni gizlemiş, Allah seni örtmüş. Seni örttüğü şeyden niye kendini fazladırsın? Rezil ediyorsun, insanların gözü önünde bunu açıklıyorsun. Bu da bir saçmalık olur. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam فَاِنِّي اَتُوبُ فِي zira ben ben bili diyor mesela her gün Allah Teala'ya yüz kere namıyorum. Şey, İstighfar ediyorum. Sabah akşam zikirler ne diyoruz? Estağfirullah ve etobu ilayh. Kaç defa diyoruz? Yüz defa diyoruz. Çok önemli arkadaşlar. Deher hadisine diyor ki An Abi Hamza Enes İbn Malik Ensarî, khadimi Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. قال قال sallallahu aleyhi ve sellem. Lallahu اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ min مِنْ اَحَادِكُمْ سَقَتَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَبْ اَظَلَّهُ فِي اَرْضِ فَلَاتِ Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı Enes bin Malik el-Ansari radıyallahu anh diyor ki Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur diyor Peygamberimiz de şöyle buyuruyor Allah-u Teala'nın sevinmesi sevinmesi şöyle olur Kulu tövbe ettiği zaman Allah Teala'nın sevinmesi öyledir ki hani sizlerden birisi <gülüyor> hani sizlerden birisi kurak suyun olmadığı ağacın olmadığı dümdüz çöl belki çöl görmemiş olabilirsiniz ben bizzat kendim gördüm böyle tamamen toz yığını to toz yığını sız bucaksız hiçbir yeri göremiyorsunuz. Sağınızı, solunuzu, önünüz, arkanız hiçbir şey görmüyorsunuz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizlerden birisi böyle bir toprak üzerindeyken, böyle bir çöldeyken, deresini kaybedip, bulduğu anda nasıl seviniyorsa, Allah Teala'nın da sizlerin işlemiş olduğu günahtan tövbe ettiğinizde sevinmesi öyledir. Hatta daha fazladır. Ondan dolayı <gülüyor> ya insan günah işlediği zaman da bu müjdeyi bilerek aleyhissalatü vesselam'a vermiş olduğu haberi aklının bir köşesine koyarak düşünmeli. Hemen Rabbini ne yapmalı? Sevindirmeli. Bilmeli ki Rabbim benim bu tövbemden öyle seviniyor, öyle seviniyor ki bizlerden birisinin bırakın ıssız, bucaksız, kurak, susuz çölde kaybettiği devesini bulan insanın sevinmesini bizlerden birisi bazen 1 lirasını kaybediyor, demir parasını. Değil mi? Onu buluyor, oh diyor, atladım diyor. Yani çok muazzam bir sevinme var. Ve bu hadiste fayda olarak allah Teala'nın bir sıfatı zikredildi. O da nedir arkadaşlar? Allahü Teala sevinir. ehl sünnet vel cemaat, allah Teala'nın ferah, yani sevinme sıfatını kendisi için ispat eder. Tabi bizdeki sevinmeyle Allah-u Teala'nın sevinmesi bir Değildir. Biz sevindiğimiz zaman heyecanlanırız, heyecanlanırız, kanımız hızlanır, kan dolaşımımız, kalbimiz güp güp güp atar, değil mi? Ama leysa kemitli şey on, ahhu semiyul basiyir. Onun bir benzeri, onun gibisi yoktur. Ahhu semiyul basi, o semiy iştendir, basıyor, görendir. Bizler bu sıfatları ispat ediyoruz. Biraz sonra gelecek el sıfatı. Ancak ispat etmemiz, bizim bu sıfatların teşbih yani insanda olan veya mahlukta olanların benzeri olduğunu söylemememiz gerek, söylemememiz gerek, gerekli kılmaz. Çünkü biz ayeti biliyoruz. Ayette ne diyor Allah Kralı? kemikli şey, onun bir benzeri yoktur. Bit. O bu kadar. Bundan sonra da artık felsefe yapmaya ileri yeri konuşmaya, amalarla, lakinlerle, fakatlarla bir şeyler, cümleler kurmaya gerek yok. Ama böyle diyorsun, eğer böyle dersek, Allah-u Teala'yı insana benzetmiş oluruz gibi cümlelerin hepsini alın, çöp tenekesine atın. Sözün sahibi kim olsa, olsun. Çünkü allah Teala kendisi Kur'an-ı Kerim'de, Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetlerinde, hadislerinde, onun hakkında bunları söylemiş, ashab bu şekilde anlamış, ehl sünnet alimleri, bunları Ebu Hanife'sinden, Şafi'sinden, Malik'inden, Ahmet ibn-i Hambeli'inden, ve diğerlerinden hepsini tutun. Hepsi bu şekilde anlamış. Ondan sonra kalkıp felsefeyle, mantıkla uğraşanlar bunu değiştirmeye çalışmış. Böyle dersek böyle gerekir diyerek, gereksinimlerle bir şeylerden kaçmaya çalışmışlar. Bunlardan ne yapacağız arkadaşlar? Akidemiz olarak, ehl-i sünnet ve cemaat olarak uzak duracağız. Diğer bir rivayette de diyor ki لَاللَّهُ اَشَدْتُ bi بِتَوْبَةِ abdi. Kim tövbe edip Allah'a yönelirse, ondan biriniz bineği üzerinde bir ıssız yerde iken, o bineği kaybolursa, onun yiyeceği rivayetinde fazlalıklar var, ziyadeler var. O ziyadeler de şöyle: Allah Teala'nın diyor ferahı, sevinmesi, kulunun tövbe etmesinden sevmesi aynen şöyledir. Hani sizlerden birisi devesindeyken, devesi üzerindeyken, o devesiyle susuz bir toprakta, çölde giderken Devesini kaybeder ya ve bu devesinin üstünde mı yemeği, şarabı, içeceği vardır. Ve artık onu bulacağından da emin değildir. Ümidini kesmiştir. Yani savana bakıyorsun, soluna bakıyorsun. Hani olur ya çölde oraya koşuyorsun, buraya koşuyorsun, çığlık atıyorsun, bağırıyorsun. Yok. Ne deve var, ne insan geçiyor. Hiçbir şey yok. Sıcak güneş. Ve biliyorsun ki akşam soğuk. Öleceksin yani. Öleceksin. Her şeyden ümidi kesmişsin. ''Fete secereten fatta cafi zıllya'' Diyor ki bir ağaç, bulur, bir ağaç bulursun. Yani bir, bakmış bir ağaç var. Görmüşsün böyle bir ağaç. Bazen çöllerde böyle dikenli develerin dikenlerini yediği böyle ağaçlar vardır. Gölgesi öyle bizim bu çam ağaçları gibi, kavak ağaçları gibi veya işte erik armut ağaçları gibi değildir. Altında gölgelenmeye çalışırsın. Yani kafanı korusun, kolların yanar güneşten. İşte Sen diyor ki, yani adam gelir, bir ağaç bulur, onun altında gölgelenir. Bir gölge bulmuş, kendini rahat koymuş. Tattaca afi zıllihe ve kat eyse min rahiletihi ve ümidini kesmiş bir <gülüyor> durumda. Fe beyneme huve kezalik iza huve biha kaimeten indehû. Bir de bakar ki deve yanında durmuş, dikiliyor. Yani bir kaldırıyor kafasını, o deve gelmiş. Nasıl olduğunu arkadaşlar? Değil mi yani? Dünyayı ona vermişsin gibi o adam sevinir. Fa bir bi ya hemen diyor Aleyhisselatü Vesselam o ne yapar? Ağacın dibinde devesinin hemen yularından tutar. Usar önemli değil, değil mi? Da De bırakmaz onu. Suyu, yemeği, her şeyi onun üzerinde. Fumma qala min Sonra bu adam sevinin sevinmelikten dolayı aşırı sevincinin olmasından dolayı şöyle der. Allahumma ente abdi ve ana Adam sevinmiş, aklı başından gitmiş. Allahumme ente abd abdi Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin. Amin. şaşırıyor, sevinçten dili dolanıyor. Normalde bunu söyleyen normalde bu söz nedir arkadaşlar? Bu söz küfürdür. Küfürdür bu söz, değil mi? Küfürdür. Bu söz küfürdür. Ancak söyleyen kişi kafir olur mu? Söyleyen kişinin niyetine bağlı. Böyle bir adamsa kafir olmaz. Ama vahdet-i vücud vücutçuysa Ya ebuduni ve a'buduhu şeylerde diyor ya İbn Arabiler ve onun taifesi, Ben ona ibadet ediyorum, o da bana ibadet ediyor. Ahmeduhu ve yahmiduni. Ben ona hamd ediyorum, o da bana hamd ediyor yani. Ne ben bilirim, ne o da ne diyor hangimizin Rab olduğunu, hangimizin kul olduğunu. Bu küfür. Bunda bir hata. Tamam mı? İbn-i böyle söylüyor. Kitaplarında böyle İzmir, yazıyor. Mi? Bu adam devesini bulmuş. Dili karışmış. Diyor ki Allahümme ente abdi ve ana rabbuk. amin min şiddetil ferah. Yani burada anlayacağımız ne arkadaşlar? Yani tevbe o kadar güzel bir şey ki tevbe o kadar mükemmel bir şey ki <gülüyor> Rabb Taala, Allah Azze ve Celle öyle mutlu oluyor öyle seviniyor ki aynı bu örnekte olduğu gibi. Hemen diğer hadise geçiyoruz arkadaşlar. Ali Musa Abdullah ibn Kais al-Ash'ari nabi sallallahu ta'ala nahar billayl, layl, min ta'ala Gece günah işleyen kimsenin günahını affetmek için ne yapar? Pardon, gündüz gündüz günah işleyen kimsenin günahını affetmek için gece elini açar diyor Allah Resulü sallallahu Allah Teala elini açar. Desek ki nasıl açar? Ne dersiniz? Belki. desek ki nasıl açar? Nasıl açar elini desek? Eli nasıldır desek? Nasıl olur da elini açar desek? Bu sorulmaz. Allah hakkında böyle bir soru. Sorulmaz. Keyfiyetini çünkü Allah Teala bize bildirmemiş. Keyfiyetini bildirmediğine göre. Yeryüzünde Allah Teala'ya benzeyen bir şey olmadığına ve ona bakarak Allah Teala'yı anlayacağımız bir şey mümkün olmadığına göre keyfiyeti hakkında ne yaparız? Susarız. Deriz bunu bilmiyoruz. Bunu soramazsın. Nasıl diyemezsin. Nasıl elini açıyor? Bilmiyoruz. Ve yap sutuye dehu bin neher liyetube leyl hatta tatba şems min magriba Ve gece günah işleyenin tevbesini kabul etmek için gününüz elini ne yapar Allah-u Teala? <gülüyor> Açar. Bu hadiste ne var? Ne anlıyorsunuz arkadaşlar? Allah Bir, Allah-u Teala'nın Allah Allah ne Allah sıfatı vardır? Eli. eli vardır. El sıfatı vardır. Ve Allah-u Teala bu elini ne var? Açar. Kimse kalkıp demesin. Hocam sen Allah-u Teala'ya nasıl olur da kemiklerden oluşan, damarlardan oluşan, üzerinde kıllar, tüyler olan, derisi olan, kırışmış derisi olan bir el ispat ediyorsun? Evet. Diyebilir mi bunu? Evet. Peygamber'e böyle bir şey diyebilir mi? Evet. Diyemez. Biz diyoruz ki Allah-u Teala'nın eli vardır ama nasıl? Bilmiyoruz. Kimin aklına Allah-u Teala'nın eli vardır dedikten sonra bunu duyunca İnsanın eli geliyorsa o kişinin aklında ne vardır arkadaşlar? Sorun vardır, bozukluk var. Neden? Neden? Çünkü bu tür sıfatlar kendisine izafe edilen şeylere göre mana kazanmalı. Değil mi? Öyle değil mi? Yani insanın eli, tavşanın eli, kedinin eli, filin eli, değil mi? Domuzun eli gibi ifadelerde her bir el birbirinden farklı değil mi? Kimse demiyor Ahmet'e ediyoruz. ki Ahmet senin elin var filin de eli var. Ahmet kalkıp bize kızabilir mi? Sen beni fil'e benzettin. Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü neden? O da biliyor ki filin eli ayrı, Ahmet'in eli ayrı. O yüzden kimse de kalkıp Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu hadislerine ashabının bunlara böyle inanmasına ve ehl sünnet ve cemaat alimlerinin kitaplarına bunları bu şekilde yazmasına bahaneler arayarak bunları tarif etmesin. Elinizdeki tercümede böyle ne yazıyor? Okuyun. Rahmet Ali ne demek rahmet Ali? Yani ne orası ne burası? Allah Teala'nın rahmeti ayrı bir şey sıfat olarak ayrı bir sıfat. En sıfatı evet. ayrı bir sıfat. Allah Teala ne diyeceğini bilmiyor muydu da sen onu o şekilde tercüme ederken onu rahmet olarak ne yapıyorsun? Söylüyorsun. Allah Teala rahmet demek isteseydi oraya ne derdi? Rahmet. rahmet derdi yani. Rahmet isteseydi rahmet derdi. Başka ne fayda çıkarıyoruz bu hadisten arkadaşlar. Bakın, gece günah işleyenin tövbesini kabul etmek için allah Teala gündüz elini açar diyor. Yani arada bir müddet var, mesafe var. Yani kul o anda belki tövbe etmemiş olabilir. Yani burada diyor ki kula, yani ümitsiz olma ey kul. Daha vaktin var. Akşam işlemiş olabilirsin, yatmış uyumuş olabilirsin. Sabah kalktığında da ne yapabilirsin? Tövbe edebilirsin. Evet, tövbe et yani. Sana bak bir yolu gösteriyor ya Allah sizi çok vakit geçti. O şeytan böyle bazen şey yapabilir insana, gevşeklik verebilir. Ama öyle değil arkadaşlar. Allah Teala elini açar. Gece günah işlerinin tövbesini kabul etmek için Allah Teala gündüz elini açar. Gündüz günah işlerinin tövbesini kabul etmek için gece elini açar. Ve bu böyle ne zamana kadar devam eder? Hatta tatlı aşşamsu min magribiha. ha. Güneş batıdan doğunca edek. Tövbenin şartı, beşinci şartı. Hemen diğer adıcısı geçiyoruz. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anh قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men tâbe kable entaddu aşşemsu min maghribiha tâbe allahu aleyh revah muslim. Kim? Güneş batıdan doğmadan önce tevbe ederse allah Teala onun tövbesini ne var Kabul eder. Yani tövbenin müddeti o kadar arkadaşlar. O zaman belki insan görecek. Firavun Hır hır yaptı boğazı. ruhu boğazına geldi el an dedi el ana. Ben de şu an dedi yani ne yaptım Musa'nın ilahına iman ettim. Ama ondan kabul olmadı. Onun için kul bir an önce tövbeye yönelmeli, tövbe etmeli. Ve an abdi Rahman, Abdullah bin Omar bin Khattab riyallahu anh, anil Nabi sallallahu alaihi sallam, اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ Allah Teala kulunun tövbesini hır hır yapmadan, boğazı hır hır diye gırıldamadan ses çıkarmadan ne var Kabul eder. Ya yani ruh boğaza gelmeden gelinceye kadar, gelinceye dek ne yapmaz? Tövbe kapısını kapatmaz. Alimlere soruyorlar, bir adam kanser olmuş, bir adam... Tels geçirmiş bir adam trafik kazası geçirmiş başına musibet gelmiş. İşte günahlar var. Bu adam bu yapmış olduğu bu başına gelmiş olan musibetten sonra tövbe etmeli mi? Kabul olur mu? Ne diyor Elbette. Onun yani siz cevabını verin. Dedi Tövbenin şartı beşdir. Beşin şartı nedir? Vakit. O adamın vakti henüz dolmamış. Yani tövbe edebilir, tövbe edeceği fırsatı var. Ve ki başına bir musibet gelse Hemen diğer hadise geçiyoruz. Ve an Zir İbni Hubeyş'in kal, eteytu Safvan İbni Assal radıyallahu anh, eseluhu anil mes'i alel hufeyn. Sahabeden Safvan İbni Assal'a e bu zat geliyor. Zir bin Hubeyş. Mestler üzerine mes etmekle ilgili soru soracak. Yani ta sahabe döneminden başlıyor arkadaşlar. İlim için yolculuğa çıkmak. Mısır'a giden var Medine'den kalkıp geliyor Mısır'da diyor ki sen benim şu duyduğum hadis sen de duydun mu peygamberden diyor duydum geri dönüyor geri dönüyor adam ya inseydin biraz dursaydın o kadar uz uzak yoldan geldin yok diyor bunu sormak için geldim sana <gülüyor> Ayşe radıyallahu <gülüyor> anha her sene haç olduğu zaman uzaktan gelen sahabelerle ne yaparmış hadisleri sorarmış sınarmış hafızasında duruyor mu hala? Mesela bu sene geldi اِنَّ مَلَعْمَالُوا بِنْ نِيَاتِ Ameller niyetlere göre de sordu diyelim mesela örnek vermek gerekirse seneye geldi mesela hadis ehli böyle aynı Ravi yıllarca intan ederlermiş 10 sene sonra yine soruyor ''Ya sen şöyle bir hadis rifayet ediyordun, nasıldı o?'' Aa işte, ''Ya unuttum filan, artık onu, ondan ne yapıyorlar rivayet?'' Anlıyorlar. Amin. İşte bu zat da gelmiş Safal ibn-i radıyallahu anh'ı'ya soru soracak Fekal ma ca bik ya Yazir. <gülüyor> Safvan soruyor bu adama. Diyor ki sen niye geldin? Diyor ki iftiraza'ul ilim için geldim. İlim öğrenmek için geldim. Sormak için geldim. Feqal innal malaikate tat'u ajnihataha li talibil ilm rıd'an bima yatlubu. Ona bir müjde veriyor. Melekler melekler ilim talebesinin yapmış olduğu bu göreve hoşnutluklarını göstermek için kanatlarını ne yapar? Yere indirir, yere koyar yani. Onun karşısında ne yaparlar? Saygı duyarlar. Şimdi sizler ilim talep ediyorsunuz, bizler ilim talep etmeye çalışıyoruz. Yereklerin bizler için kanatlarını koyduğuna hissediyor muyuz, görüyor muyuz? Hayır. Ama bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? İman ediyoruz. Çünkü bunu bize bu şekilde ne yapmış? Sahabe haber vermiş. Ve bu kayıpla ilgili olan bir haber. Mervuf hikmet var bunda. Bunun yani. peygamberden alınmış kim kabul edilir bu? Diğer hadislerde de geliyor. Hatta denizdeki balık bile ilim talebesine istiğfar eder. Yani mağfiret talep eder. Allah'ım bunun günahını diye. Denizdeki balık ya. Milyonlarca balık var düşünün. Hatta haytanu Denizdeki balık bile ilim talebesine istiğfar ediyor. Ya, i̇lim talep etmek onun için zor arkadaşlar. Herkes ilim talebesi olamaz yani. Şeytan önüne geçmedi. Engel olmalı ki o kişiyi bu hayırdan bu sevaptan mahrum bıraksın. Aleyhisselatü Vesselam'da diyor فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ النُّجُومِ Alim olan kimsenin abid olan ibadet eden kimseye olan üstünlüğü ne ne olan üstünlüğü gibidir? Hı hı. Kefadlil kameri leyletel bedri ala sairin nucum Dolunay gecesi Dolunay'ın diğer yıldızlar olan üstünlüğü gibi apaçık bariz olduğu gibi Alim alimin de abide olan üstünlüğü böyledir. Yani örneklere bakın. Bunun da, örnekleri kim veriyor? Doğru. Aleyhisselatü veriyor. kim bir yol edinir ve o yol ile o yolda ilim talep ederse allah Teala o yolla o kimseye ne var Cenneti. Hı hı. Giden yolu kolaylaştırır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hı hı. Yine hı hı. men yuridillahu bi hayran Allah kimin hayrını istiyorsa yufakkih din Onu dinde hı hı. fakih kılar. Dinini fakih kılar. Dinini anlayanlardan eyler. Yani ilim talep etmek öyle kolay bir iş değil arkadaşlar. Gayret azim, süreklilik, mücadele, devamlılık, şeytanla boğuşma, yılmama, bunların hepsini toplaması lazım kimsenin, insanın kendinde ki, onun için allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de bakın, birçok ayet-i kerimede ilimle alakalı ne yapıyor? Ayetler işaret ediyor, sözlerde bulunuyor yafsallahu allazina amanu minkum ve allazina utul ilme darajat Allah Teala kimlerin derecelerini yükseltmiştir sizden <gülüyor> iman edenlerin ve <fe gülüyor> ilim sahiplerinin. İman eden ve ilim sahipleri diyor. Bu zat soruyor diyor ki: "Fakultu innehu kad hakka fi sadri al ala al-khuffayn ba'da Benim diyor göğsüm daraldı. Yani beni rahatsız etti. Tam Türkçesiyle. İdrardan, küçük abdestten ve büyük abdestten sonra çoraplara nasıl mes olur? Yani veya mesler üzerine nasıl mes ederiz? Çünkü ayette Allah-u Teala ne diyor? Ya eyyüllezine amenu ila kumtum ila sferati, faksilû vucûhekum ve eydiyekum ilel merâfiqi. Vemsahû birûsikum ve eruculekum ilel ke'abeyn. Namaza kalktığınız zaman işte yıkayın. Nerelere kadar? Ayaklarınızı bileklerinize kadar, bilek kemiklerinize kadar yıkayın ayette. Şimdi sahabe bu ayet var. Bu ayeti biliyor. Bu sahabeye sormaya gelen kimse diyor ki böyle bir ayet var. Ayak yıkanacak. Tuvalete girdik, çıktık. Büyük abdest yaptık, küçük abdest yaptık. Nasıl olur da mesheden üzerine mesheder. Çoraplar üzerine mesheder. Yıkamamız lazım, değil mi? Namaz kılacağız şimdi. Ayet böyle diyor. Bu diyor benim ne oldu? Kalbimde böyle bir daralma. Dar dar daralmaya sebep oldu. Yani düşünüyor adam keşke bizlerin de kalbini daraltan şeyler böyle meseleler olsa, <gülüyor> Öyle değil mi? Ama genelde bizim kalbimizi daraltan meseleler gelecekle alakalı kaygılar, çoluk çocuğa duyulan kaygılar ama kimse imanla alakalı, amellerle alakalı kaygı duymuyor demeyelim ama duymuyor gibi az. Az ve konum raaan ve konum raa ve konum raaan, min ashabı Nabi sallallahu aleyhi ve sallam, fajettu asaluk adi. Peygamberin ashabındansın. Bir edep var arkadaşlar, bir ahlak var. Peygamberin sahabesi, ona gelip soruyor. Her semiyet huys kuru fidaleki şey. Bunu ne bir şey duydun mu? Ey Safwan, bana söyle, anlat, aktar, öğret. Şu kalbimdeki, göğsümdeki daraltıyı şöyle bir ferahlat. Olur mu, olmaz mı şu mes? Kâlen ham. Hemen saffan sıkıntıyı gideriyor. Neyle gideriyor? Kafasından attığı şeyle değil. İlimle arkadaşlar. El ilmi ma Allahu allâhu ve kâle rasuluhu. İlim nedir? Allah buyurdu, şöyle buyurdu, rasulü şöyle buyurdu. Ve qale sahabetu sahabeler şöyle dedi. Bunun dışındaki şeyler ilim değildir, felsefedir. Böyle olur, şöyle olur, bana göre, sana göre, şuna göre. Diyor ki, kâne ye'murûnâ izâ kunnâ seferen eû musafirîn en lâ nenzi ahifâfenâ felâsete eyyâmin ve min cenâbâ. Cenâbet hariç, cunup olmamız hariç, seferdeyken üç gün, üç gece bizlere mestlerimizi çıkarmamayı ne yapardı? Emrederdi. Yani seferdeyken mestin süresi üç gündür. Üç gün, üç gecedir. Ama kişi olur da cenabet olursa, kadın olur da hayız olup temizlenirse yani Veya hayız olursa Ne olacak? Mesli çıkaracak Ayağından çıkacak Temizlenince Yeniden gelecek Tamam Lakin min gaitin ve bevlin ve nevmin Ama diyor Gaita Yani büyük abdest Bevül Küçük abdest idrar Ve nevm Uykudan Ne yoktu? Bir zararı yoktu Yani bunlar Mesleri bozmuyordu Meslere devam ediliyordu ya yani sen seferdesin, akşam çoraplarınla uyudun, sabah kalkıp çoraplarına mes etmeye devam edebilirsin. Şimdi bazıları duyabilir diyebilir. Yani nereden çıktı? Çorapta yeni mi o çıktı? Hadi mesleri biliyoruz. Şurada İstanbul'da Fatih'te, Eyüp'te satılıyor deri, kalın. Bıraktığın zaman yerlediğim dik duruyor diyebilir. Ama aleyhissalatü vesselamın meslerden meslerden meslerden farklı olarak bir de Hadislerde geliyor, Ebu Davud da geliyor. Hatta Ebu Davud orada çorapların üzerine mes eden sahabelerin adlarını da sayıyor. Aleyhisselatü Vesselam çoraplarına da ne yapmıştır? Mes etmiştir. Fekultu hal semitehu yedkuru fil heva şey'en. Şimdi soruyor, peki diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgiyle alakalı, gönül bağlamayla alakalı bir şey zikrettiğini hatırlıyor musun? Yani madem geldik bir şey sorduk, ilminden istifade edelim. Direkt Peygamber'den zaten bize naklediyorsun, anlatıyorsun. قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. Evet, peygamberle bir seferdeydik. فبيننا O arada bir tane Arap geldi, bedevi adam geldi, peygambere yüksek sesle bağırdı. Ya Muhammed! Araplar böyle sesleniyormuş peygambere Aleyhisselam. طب يا ساق لا يؤمنون iman edenler, Sesinizi onun sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize seslendiğiniz gibi ona seslenmeyin. Şimdi biz birbirimize sesleniyoruz. Ali, Ahmet, bakar mısın? Değil mi? Bu bedevi. E, bu ahlakı almamış, görmemiş, gelmiş, bağırıyor Peygamber aleyhisselatü Ya Muhammed, hadisleri geçiyor. Ya Muhammed sesleniyor aleyhisselatü vesselama. Tabi aleyhisselatü vesselam arkadaşlar hikmet sahibi. Yumuşak huylu güzel huylu. Demiyor ya sen ne diyorsun kardeşim sen kimsin? Alo şunu götürün. Abi adam edin öyle getirin. Diyor ben bir Hani caminin köşesinde yaşayan adam gibi. Sabah kalkıp onu dövmeye gidiyor. Bırakın diyor bırakın. Önce bir yapsın bakalım. Yapmasını tuvaletini yapmasını bitirmesini bekliyor ailesi Bitirsin. Zarar vermiyor çünkü birden kesse zarar verecek midesine, idrar yollarına, mesanesine. Başlamış. Bitiriyor diyor ki ginin diyor onun yaptığı yere bir tane kovaya su dökün bu kadar bitti. Şimdi bu adam bağırıyor Aleyhisselatü Vesselam ya Muhammed ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sabit diyor ki faycabehu sallallahu aleyhi ve selam nahvan min saviyi. O da diyor peygamberimiz de araba o bedeviye yani çöl adamına onun gibi cevap verdi. Yani sesli bir şekilde. O bağırıyor. O da sesli bir şekilde bağırıyor Aleyhisselatü Vesselam ha umu ha umu bağırıyor Aleyhisselam. Ben buradayım tamam gel gel tarzında. <gülüyor> Bu Ho, muhabbedi diyor ki, bence olanları hayretle izliyorum. Diyorum ki, vay hak, o kudurlu Sen ne yapıyorsun? Yazıklar olsun sana. Sesini kız. Amellerin boşa gidecek. Saçını mı <gülüyor> Arapta diyor ki, faindeki <gülüyor> enden diyor ki, faindeki <gülüyor> enden, peygamberi salallahu Sen peygamberin yani. Kiminle konuşuyorsun? Elbülallah ol, Fakat nühi an nühi an haza. Sen böyle barmaktan nehy olunmuşsun. Ayetimmiş. Sesinizi yükseltmeyin denmiş. Habibede bedevi adam anlamaz yani. Diyor, ki Vallahi la agdud Vallahi la agdud Ne yapmayacağım? Sesimi kısmayacağım. Yapmayacağım diyor yani. Benim ahlakım huyum mu? cüretkar onun için sahabeler diyor ki dışarıdan böyle birisinin gelip soru sorması hoşumuza giderdi niye çünkü sahabelere soru sormaları yasak Öyle. kurcalamak yok bu böyle olsa onu diye, yok geldi mi bir ayet geldi mi bir hadis bitti Allah sana bundan haber veriyor mu Daha sorma bitti sahabeler onun için dışarıdan gelenin soru sorması hoşumuza giderdi diyor. Öğreniyorlar şeyler soruyorlar. Din diyor arkadaşlar bize geldi şekliyle iman edeceğiz. Kurcalamak deşmek ama öyle demek yok. Kale'l-A'rabi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arap diyor ki bu çöl adama bedevi Elmer'u <gülüyor> yuhibbul kavme ve lemma yelhakbihim Ey peygamber <gülüyor> Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir adam var ki, birilerini seviyor. yani Ashabı seviyor, seni seviyor. Ama sizler gibi de ameli yok. Sizlere yetişecek durumda da değil. Belli, durumu belli. Durumu belli yani. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona, قال النبي aleyhi ve sellem, el mergu ma'amen Kişi, kıyamet günü sevdiğiyle evet. beraber ona bir müjde veriyor. Ve kendinden sonra gelenlere. Fe ma za la hatta zekara baban min al-maghribi masiratun ardhuhu aw yasiru al 40 aw 70 'amann. Aleyhisselam dağıma söylemeye devam ediyor ki bu sahabe de bunu naklediyor. Aleyhisselam diyor ki <gülüyor> Batıda bir şey var, kapı var. Bu kapının eni eni 40 yıl ya da 70 yıl. Yani yürüyen, D üstüne giden bir insanın 40 ya da 70 yılda varabileceği genişlikte bir kapı. Kâle Sufiyan ahadurruvat Bu hadis-i bayet bir tanesi de Sufiyan. Diyor ki, Kıbeleşşâm. Bu kapı Şam tarafındadır. Kâleqahullâhu teâlâ yevmel kıyameti Kâleqahullâhu teâlâ yevme kâleqas semâvâti vel arda meftûhan littevbeti La hu hatta tut tatlu aşşemsu min. Diyor ki Sufyan, Allah, bu Şam tarafında bir yerdedir bu kapı. Allah Teala yeri ve gökyüzünü yarattığında bu kapıyı tevbe için ne yaptı diyor? Açmış. Açık bıraktı. Bu tevbe kapısı diyor. La hu hatta tatlu aşşemsu min. Güneş. Tamam mı? Oradan, yani batıdan doğuncaya dek o kapı da ne yapmayacak? Kapanmayacak. Yani o, o kapı o kadar geniş, o kapı o kadar büyüktür kapı. Rabbim bizleri inşallah tövbe-i nasuh edenlerden eylesin. Amen. Tövbesinde sadık olanlardan, sadık olanlardan eylesin. İnşallah bu hafta bu hadiste duralım. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve